ŞÜPHE VE VESVESELERDEN sakınalım. Şüphelilerden sakınmanın manası, vesvese de değildir. Mesela, abdestin bozuldu, bozulmadı diye tereddüde düşen kimsenin tereddüdü kastedilmemiştir. Bozulduysa bozulmuştur, bozulmamışsa bozulmamıştır. İkisinin arasında bozulmuş mu, bozulmamış mı diye bir hüküm yoktur. Böylece abdest ve gusulde üç kere azasını yıkayıp oğuşturan kimsenin abdest ve guslü tamamlanmıştır. Artık buraya su değdi mi değmedi mi diye tereddüde girmesi de şüphe değil vesvesedir. Vera bundan sakınmak dahi değildir. Çünkü bunun hakikati yoktur ki ondan sakınmak veya sakınmamak söz konusu olabilsin. Haslı vesvese mulgadır. Hükmü yoktur. Nitekim Buhari'nin Zühri'den, İmam Ahmed ve Tirmizi'nin Ebu Hureyre'den tahric ettikleri bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "La vudu'a illa fima wajadta ar-riha ev semites Bulduğun kokudan yahut işittiğin sesten başka şeylerde abdest almak yoktur. Hadis-i şerif, vesvesenin sakınılması teşvik edilen şüphelilerden olmadığını ifade etmiştir. Nitekim Müslim ve Bukhari'nin de tahriş ettikleri, Ebi Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''İnnallâhe tecavveze an ummeti, Ma vesveset bhi cıdoruha, ma lam taamel bhi, ou tettaklem. Gerçekte Allah Teala ümmetimin kalbine gelen kötü vesveselerden, onunla konuşmadığı ve amel etmediği müddetçe vazgeçti, eşit afuv etti, buyurmuştur.